Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Ee, bu hafta bir stüdyo bir de telefon konuğumuz var yine. Ama onlara dönmeden önce bu bölümün destekçisi Erem Örse bir kez de biz teşekkür edelim desteklerinden dolayı. Evet geçtiğimiz hafta İstanbul Maratonu koşuldu ee, ve burada da buğdayın e, önemli projelerinden birini e, desteklemek için hem adım adım koşucuları hem de başka koşucular e, bu e, projemize destek olmak için bizlerle beraber Avrasya Maratonu'nda koştular. E, bugün bununla bağlantılı iki konuğumuz var. Öncelikle e, Hakan Gönül bizlerle telefon hattığımızda Buğday Derneği'nin Doğa Dostu Kent Bahçeleri projesinin sorumlusu. Hakan merhaba. Merhabalar, merhaba Bora. Ayrıca bir de e, bu konularla alakalı çok güzel bir e, örneğin e, mimarlarından biri olan e, Mustafa Yalçınkaya bizlerle. Kendisi İstek Özel Bilge kan İlkokulu'nun müdürü. E, onunla da hem koşu e, koş sonrası yorumlarını hem de okulda neler yaptığını konuşacağız. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş, hoş bulduk Bora Bey. Hakan <gülüyor> Bey merhaba. Merhaba merhaba Mustafa Bey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de bizleri kırmadınız. Koşunun yorgunluğu üstüne aslında biraz zaman geçti ama geldiniz buraya konuşmak için. Hakan seninle başlamak istiyorum. Daha önce de bu projeyi burada konu almıştık. Yine de biraz hatırlatmak için kısaca bu Doğa Dostu Kent Bahçeleri projemiz nedir ve bunun ilk adımı olan tohumlar ile neleri hedefliyoruz? Bunları bir senden dinleyelim. Tabii. Yani aslında buğday olarak biz Gerçek gıdaya ulaşmanın yolları, doğru yolu e, bulma, bunun üzerine e, epeyce e, iş yapıyoruz. Sen de biliyorsun Bora. E, bu, e, gerçek gıdaya ulaşmanın aslında en doğru yollarından bir tanesi. Biliyorsun bizim bir e, adımlarımız vardır. E, hatırlarsın ben de hatırlatmak isterim. Hani Gerçek ve temiz gıdaya ulaşmak için üretebiliyorsan üret, üretemiyorsan üreticini bul. Yani gıda topluluğunu kur. Olmaz ise var olan gıda topluluklarından birine katıl. Onların hiçbirini yapamıyorsan da sertifikalı ürün kullan gibi bir e, yol haritamız var bizim hı hı. gerçek etemiz gıdaya ulaşmak için. Bunun ilki yani üretebiliyorsan üret kısmı ile ilgili e, epey bir, e, kafa patlatıyorduk bu konu üzerine. E, yani üretim bilgisi gittikçe yok oluyor. E, yerel atalık tohumlar gittikçe kullanımdan uzaklaşıyor. Bunların e, doğa dostu, üretim e, bilgisi... E, gittikçe kayboluyor. E, i̇şte köylerde, daha köylerinde belki işte artık yaşlı insanların yaptığı, e, doğadan aldığını, daha fazlasını doğaya vererek yaptığı üretimler belki yağmur suyunu kullanarak e, orada biriktirdiği işte bahçesinde artıklarından kompost yaptığı, tekrar toprağa beslediği aslında bir nevi üretimin yanında onarı, onararak e, tarım yaptığı yöntemlerin Gittikçe uzaklaştığını biliyoruz. Bunlar üzerine e, neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. E, aslında bu üretim e, çok da zor bir üretim değil. Yani bu sadece bizden uzaklaştığı için aslında biraz zor gibi gözüküyor. Uh -huh. e, kentlerde de e, aslında annelerimizin balkonlarındaki işte maydanozları, tereleri belki herkes hatırlar. E, aslında çok farklı e, şekillerde e, kentlerde de üretim yapılıyordu. Halen yapılıyor. Şimdi dünyada da bu kent bahçeciliği e, gittikçe gelişen e, ve bu temiz ve gerçek gıdaya ulaşmanın yollarından biri olarak görülüyor. Yani mahallelerde bostanlar kuruluyor, topluluk destekli tarım yöntemlerinden bir tanesi olarak e, topluluklar kendi gıdalarını bu alanlarda üretiyorlar. Bu alanlarda ürettikleri eğer gıdalar yetmiyorsa kentin çeperlerindeki alanlardan ortak olarak belki alanlar kiralayıp orada üretimlerini yapıyorlar gibi. Dolayısıyla bunların hepsinin doğa dostu kent bahçeleri projesinde dinlendirilmesi gerektiğini düşündük. Ve bunun da ilk ayağı olarak Tohumlar Kampüse kampanyasını başlattık. Hı hı. Tohumlar Kampüse kampanyasını da kısaca bahsetmek gerekirse, Tabii. Türkiye çapında 20 tane devlet üniversitesine, bu biraz önce konuştuğumuz şeyler üzerinden, Üretimi oraya da taşıyabilmek adına, üniversitelere taşımak adına herhalde. Evet, yani şöyle, bu biraz önce konuştuğumuz tüm bu yöntemlerin üniversitelerde filizlenip, Türkiye'nin dört bir yanında, 20 devlet üniversitesinde filizlenip, buradan çevreye, mahalleye, belki belediyelerle ortak üniversitelerin iletişimleriyle beraber, belki mahalle bostanları kurmaya kadar giden, üniversite öğrencilerinin bu üretim bilgisini tekrar hatırlayıp, kendi atalık yerel tohumlarını belki çevrelerinden bulup, yerel üretip yerel tüketmeye doğru giden e, bir yol olarak görüyoruz. Dolayısıyla da bu Tohumlar Kampüsü'nün e, hedefi 20 devlet üniversitesine Bostan kurmak. Hı hı. E, bu konuda adım adımın biraz yerini anlatırsan, e, hafta sonu maraton vardı. E, kısaca adım adım bize nasıl destek oldu, kaç koşucumuz vardı, bunlar gibi birkaç bilgi verirsen sonra birazdan da Mustafa Bey'e döneceğiz. Tamam, ee, yani zamanımız az ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tohumlar Kampüsü geçen sene başladı, start aldık 2015'te, Şubat ayında. Ee, adım adım koşucuları Antalya Maratonu'nda da, Natalya Maratonu'nda da bizi desteklerdiler. Ee, Tohumlar Kampüsü kampanyası için. Ee, orada da koştular. Oradan gelen e, desteklerle biz geçen sene 4 tane Devlet Üniversitesi kampüsüne bostan kurduk. Bunlar Mersin Üniversitesi, Şukurova Üniversitesi. İtli Teknik Üniversite, e, Taşkışta e, Kampüsü ve ODTÜ. Bu dört kampüs e, geçen sene e, ürün aldı. Hatta Çamtepe buluşması yaptık burada e, tohumlar kampüsü ekipleri için. Onlar kendi ürettikleri tohumları getirdiler. Burada tohum takısı yaptılar. Şimdi kışlıklarını ekiyor bu yaptığımız bostanlar. <gülüyor> e, adım adım koşucuları Antalya'dan sonra Avrasya'da da bizim için koşuyorlar, koştular. Ee, ben de koştum. Mustafa Bey de koştu. Mustafa Bey'in e, okulundan da değerli e, öğretmenler ve veliler de koştu kampanya destek vermek için. ya yani buradan adım adım koşucularına tekrar teşekkür etmek isterim ben. E, Mustafa Bey'e de e, Mustafa Bey'in şahsında e, Gecan e, İlkokulu öğretmen ve velilerine de teşekkür etmek istiyorum. Ee, ya henüz Öyle adım adımla ilişkimiz? Tabii henüz destekler de devam ediyor. Programın sonunda bununla ilgili de kısa bir e, konuşuruz. Çağrımızı evet. e, yapmış oluruz. E, şimdi Hı -hı. siz de e, e, bahsettiniz. Mustafa Bey'e dönelim yavaş yavaş. E, Hakan çok güzel özetledi. Doğa dostu, kent bahçeleri, kentlerde üretimi niye elimize almamız gerektiğiyle ilgili e, güzel mesajlar verdi. E, aslında siz bu projeden de daha önce e, kendi okulunuzda bazı şeyler yapıyor vaziyetteydiniz ve iyi bir örnek olarak bizde bunu sizden dinleyelim istedik. Biraz okuldaki bu bahçe projelerinizden... ...ya da diğer e, ekolojik yaşamla... ...alakalı projelerinizden bahsedebilir misiniz? Evet Hakan Bey, teşekkür ediyorum. E, tabii biz okulumuzda... E, ...bir bostanımız var. Aslında küçük bir bostanımız var. Zaten bizim bu bostanı kurmaktaki... ...maksadımız da... ...Buğday Derneği ile eşdeğer... ...tohumlarımıza sahip çıkmak. E, fakat... E, ...biz bu bahçeyi oluştururken... ...nihayetinde... E, ben bir çiftçi çocuğuyum. Ben Yozgat'lıyım nihayetinde hı hı. ve çiftçi çocuğu olduğum için e, kendi tohumlarımızı acaba kentte nasıl üretebiliriz ve üretimi nasıl gerçekleştirebiliriz den yola çıktık. Ve öncelikle e, işe şuradan başladık biz. E, okulumuzu doğa ve çocuk dersi. Var olmayan bir sistem içerisinde doğa ve çocuk dersi yerleştirdik. Öğretmenimize perma kültürücü zaten. Dolayısıyla onun desteğiyle bizlerin gayretiyle birlikte bir bostan oluşturduk, bir bahçe oluşturduk ve e, bu e, bizde e, en büyük etkilerden bir tanesi. E, nesil, sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz biz. Ve bu nesillere de sahip çıkmak istiyoruz. Ve bu farkındalığı da yaratmak istiyoruz. Ee, burada çünkü e, insanlar e, çocuklarını artık doğadan uzaklaştırmaya başladı. Hı hı. Artık balkonlardan ağaçlara el sallar hale geldik. Artık bitkilerden korkar hale geldik. Ve biz bitkilerin bize e, zarar vermeyeceğini e, ve hayvanların bize zarar vermeyeceğini ve doğada gezintiler yaparak çocuklarımızın en çok e, ihtiyaç duyduğu sevgiyi önce vermeden daha sonra almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bitkiler sevgiyle büyür. Hani bir to, e, toprağa tohum atarsınız. Fakat o tohumun büyüyebilmesi için önce sevgiye ihtiyaç vardır. Sevgiyi vermediğiniz sürece o tohum asla büyümez. Biz doğa bir çocuklar aslında e, özellikle bardakların içerisine mercimek taneleri yerleştirdik. Öğrencilerimiz de onları evlere gönderdik. Ve öğrencilerimiz o mercimeğin bir döngüsünü, bir hayatın döngüsünü gördüler. Mercimeğin topraktan çıkışını... Ve o topraktan çıkışıyla itibaren o mercimeği biz sulamazsak sevgimizi vermezsek neler olabileceğini gördüler. Velilerimiz bizleri çok destekledi. Hı hı. Ve biz e, okulumuzda bunu gerçekleştirirken mutlu olmanın yanında mutluluğu paylaşmayı da hedefledik. Ve velilerimizle birlikte bu mutluluk oldukça e, arttı. Evet. Gıda, gıda maalesef hem Hakan dedi hem siz de üstüne bastınız. E, bütün döngüsünü görmekte çok zorlandığınız evet. bir şey. Yani nerede üretiliyor? Ne şartlarda üretiliyor? Oysa ki günlük hayatımızda en az üç kere bu kararı veriyor ve bu besinleri bünyemize katıyoruz. Hem kendi bünyemiz üzerindeki etkilerini hem dünya üstündeki etkilerini anlamak için gerçekten çok değerli yaptığınız şey. Biz pardon. Yok, biz... Bu, bu Bostan ile evet. ilgili bir soru mu olacaktı? Bu Bostan'daki hem tohumları hem de ürünleri alıp okulda kullanma şansınız da oldu mu aynı zamanda? E, i̇leriki seviyede tabii ki var. Biz Hı -hı. E, okulumuzda anahtar deli Bostan yaptık. Hı -hı. Çok enteresandı. Görenler ilk de e, ilk görenler şunu söyledi. Acaba inşaat mı yapılıyor? Yapılıyor <gülüyor> falan diyerek de. de. Oysa değil. Anahtar deliği Bostan'la birlikte öğrencilerimiz bahçenin içerisine daha rahat bir şekilde ulaşıp oradaki ürünleri sevebilir hale geldiler. Ama biz buradaki tabii ki o ürünleri kullanmak istiyoruz. Şu anda e, oradan çıkan tohumlarımızı ee, okulumuzun e, belli alanlarında sergiliyoruz. Önce sergileyip farkındalık yaratmak, daha sonunda kullanmış olduğumuz ürünlerde kullan, bir şekilde kullanmak istiyoruz. Biz Hı -hı. bu şekilde eğer farkındalığı sağlayabilirsek tabii ki yol alabileceğiz. Hı -hı. Peki nasıl geri dönüşler oldu? Hem öğrencilerden hem veliler kanalından böyle bu sürece başladıktan sonra sizin nasıl gözlemleriniz var bu farkındalıkla ee, Tabii ki öncelikle oradaki bahçenin e, tabii ki oradaki toprak yanının ne olduğunu bize sordular. Biz de buna oturup her velimizi anlatmaya başladık. Ee, onanın bir bahçe olduğunu ve bizim de orada güzel atalık tohumları yetiştirmek gibi bir hedefimiz olduğunu ve aynı zamanda e, velilerimizle eve göndermiş olduğumuz o öğrencilerimizle birlikte küçük tohumları bir şekilde e, öğrencilerimizin sulamadığı ve sulayamadığı için de o tohumların bir şekilde biz ölmek kelimesini kullanmıyoruz orada yaş itibariyle küçük olduğunu <gülüyor> ve hayatının sonlandırdı ama velilerimizin de büyük bir gayretle yeniden bir tohum atarak o toprağın altına o büyüme döngüsünü tekrar öğrencimizin gözlemleyebilmesi hatta mail olarak, fotoğraf olarak da bunu bize gönderdiler. Öğrencilerimizin çok mutlu olduğu, hatta bazı e, tohumların öğrencilerin boyunu açtığını <gülüyor> ve bu çerçevede ise öğrencilerimizin okula e, saksının içerisinde büyük bir şey var, e, ağaç var. O ağacın etrafına sarılmış büyük bir tohum var ve onun büyük bir heyecanıyla okula getirdiler. O okula getirip arkadaşlarıyla sergilediler ve bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorlar. Hani bir şeyi, üretimini görmek. Evet. ona bugün, dokunmak... bugün kaybettiğimiz bir şey evet. maalesef. Evet. Ya yani, tabii ki o... biz kaybettik. Nihayetinde ben dediğim gibi çiftçi çocuğu olduğum Hı. için ben orada aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ee, biz öğrencilerimizden öğrencilerimiz şeker pancarını sonra ben tak neden? Çünkü gördük üretimini ve ona değer verdik. Onu bir şekilde e, o değer yargılarıyla yetiştiğimizden dolayı bir tohumun özellikle kendi tohumlarımızın ne kadar önemli olduğunu farkındayız ve farkına vardırmak için de uğraşıyoruz. Bakalım. Çok güzel. Evet, gerçekten büyük şehirlerde maalesef kaybettiğimiz bir şey bu. Arada maalesef çok uzun bir mesafe oluyor. Üretimle tüketim arasındaki noktada. Sizin yaptıklarınız e, gerçekten ona... çok değerli. Efendim evet Hakan sen de bir e, takdın varsa. Ya çok kısa bir ekleme yapmak istedim eğer e... Mümkünse e, şimdi bu kentli insanın doğadan uzaklaşmasıyla ilgili e, hikayenin e, çok önemli bir e, şeyi var e, geri dönüşü var. Eğer insan kentte bir tohumla ilgileniyorsa yani kentli insan eğer tohumdan tohuma bir döngünün e, zamanını yaşayabiliyorsa yani ben bir tohum ektim hmm. o tohumu suladım. O tohum çinlenirken o tohum güneşe mi ihtiyaç duyuyor, gölgeye mi ihtiyaç duyuyor gibi şeylerle uğraşmaya başladığında yani tohuma emek verdiğinde çünkü hani kentli insanın genelde kentli diyorum çünkü doğa dostu kent bahçeleri anlamında kentli insan diyorum ama hani genelde tüm insanlıkta da aslında bu var. E, genelde vermeyi unuttuk biz. Hep, hep onu, almaya bakıyoruz. Bir şekilde hep, hep alıyoruz biz. Evet. Hakan Dolayısıyla Bey. bu tohuma emek vermeyle başlayan ve aslında verdikçe Nelerle karşılaşacağımızı, neler alacağımızı şaşır... yani şaşırtıcı bir şekilde almaya başlıyoruz aslında bir şey vermeye başladığımızda. Evet. Örnek vereyim mesela e, biz bu e, Doğa Dostu Kent Bahçeleri Tolunlar Kampüsü'de ilk birinci yıl, e, gün eğitim veriyoruz. Teorik eğitim. Daha sonra işte uygulamasını yapıyoruz. ikinci gün bostanları kuruyoruz. O, orada soruyorum. E, diyorum ki şimdi bir soru soracağım. 1-2-3 işte güneş nereden doğuyor diye. <gülüyor> E, herkes doğu diyor tabii ama hani eliyle işaret edebilen <gülüyor> e, insan sayısı az. Doğul bir tohumla e, ilişkiye girdiğinde insan o tohumun ışığını e, görmeye başlıyor. Yani ona güneş nereden geliyor? Güneş ne zaman doğuyor? İşte ben 6.30'da saati kurduğumda aslında gün doğmuyor. E, gibi bilgilerin de aslında insanın gerçekten kendi içinde var olan... E, ile ilişkisinin de çok önemli bir yolu aslında. Doğru. De... Farkındalığı her çeşit arttıran bir şey. Evet, bu süreci hadi. ben de şöyle özetleyebilirim. Biz öğrencilerimize tohum ektikten sonra öğrencilerimizin ilk sormuş olduğu soru şu. Nasıl büyüyecekler? Evet biz sanki her şeyin bir kullanım kullanım kılavuzu var ya. Dolayısıyla hayatta her şeyi istiyorlar. Bizden de o tohumun büyümesi, bitki haline gelmesi, meyve vermesi için bir kılavuz istiyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Hemen Pencere kenarına koyacaksın. Oradan güneşini alacak. Güneşini almasa ne olur? Solmaya başlayacak. İşte bu e, bizde e, güneştir, sürdürülebilir enerji kaynakları. Aynı zamanda. Her yere girebiliyoruz burada aslında. Tohumdan ziyade toprağa saygı duymak. Toprak zaten aslında bize o değeri veren. Ama baktığınız zamanki süreçte ise bizim saygı değerlerimiz biraz daha değerlerimiz zayıfladığından dolayı tabii ki tohuma değer vermiyoruz. E, toprağa değer vermiyoruz Bu da e, neye neden oluyor Kullanırken çok hızlı tüketiyoruz evet. Çok hızlı tüketirken de Aynı zamanda üretimi yerine koyamıyoruz Hı. Çocuklarımız da biz de bunu vermeye çalışıyoruz Hakan Bey Çok doğru. Tam ben de aynı noktaya parmak basmak istiyordum İsraf mesela bu döngüyü gördükten sonra ister istemez azalan bir şey Çünkü siz bildiğiniz bir süreçle Ne kadar zor emek sarf ederek O bitkilerin geliştiğini gördükten sonra Kurduğunuz ilişki çok çok başka oluyor Çünkü bu çizmelerimizi giyiyoruz Elimize e, çapalarımızı alıyoruz öğrencilerimizle birlikte toprağı eşeliyoruz hazır toprak, toprak değil Hı. toprağı eşeliyoruz tohumu koyuyoruz üzerini kapatıyoruz ve ara ara da sulamaya gidiyoruz demek ki bu zahmetli bir iş demek ki orada da zahmet varsa o zaman bizim tüketirken daha net bir şekilde oradaki israfı engeller bir hale geliyoruz. Doğru. Biraz daha şimdi maratonla bağlamak isteyeceğim. Siz de Hakan'ın dediği gibi bizim projemize destek için koştunuz. Bu bu nasıl oluştu? Buğdayla olan bağınız ve koşmaya nasıl karar verdiniz? Biraz bundan bahsedelim. E, tabii buğdayla ilk tanışmamız Victor Ananayas sayesinde gerçekleşti. Tabii ki onun en büyük felsefesi, benim de buğdayda almış olduğum en büyük felsefe... ...doğal, her şeyin doğal olmasıydı nihayetinde. E, tabii şu da araştırmalarımızın neticesinde... Ee, İstanbul'un yüz ölçümü e, İngiltere'nin yüz ölçümünden daha küçük i̇şte İngiltere'nin yüz ölçümü 40 kat daha fazla Fakat İstanbul'da e, Daha fazla tür var Ve bu, bizim bu türe daha fazla Sahip çıkmamız lazım. Şanslıyız ama şansımızı kullanamıyoruz. Evet, evet kullanamıyoruz. Oysa hani kentte olmamız bizim için eksi bir yön değil aslında. İstanbul gibi güzüde bir şehirde yaşıyoruz. İklimi oldukça müsait, toprağı oldukça müsait. Ve bunun farkına vardık nihayetinde. Tabii ki İstanbul gibi büyük bir kentte. Ve bunun çerçevesinde ise ne yapabiliriz'i düşündük. Dediğim gibi öncesinde okulumuzda bir farkındalık yaratmak için doğa ve çocuk dersine yerleştirdik. Ve doğa ve çocuk öğretmenimiz zaten permakültürcü. Hı hı. E, bizi bizzat bu kanala soktu nihayetinde hmm. tabii ki eğitimler almaya başladık ve ileriki yıllarda herkes bir şekilde okul zaten permakültür olarak dönüşmeye başlayacak. Hmm. Biz burada e, ilk e, bizim diğer kampüslerimizden e, Semiha Şakir koşmaya başladı. Tabii onlar koşarken dedik ya biz niye koşmuyoruz? E, ve aynı zamanda e, biz koşarken de ilk tanıştığım kişi şey e, koşmaya hazırlanırken ilk tanıştığım kişi toplantıya gitmiştik biz orada küçük bir toplantı yaptık Burcu Hanım'la e, Tanyar Bey e, kendisi de Hı. buğday derneği üyesi zaten evet, nihayetinde e, kendisi küçük bir e, bir şey bize bana özellikle bir fikir verdi dedi ki hocam ya şöyle bir buğday derneği var ama biz de aynı doğrultuda yapıyoruz hani bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalar buğday Derneği ile örtüştü dolayısıyla dedim ki ya herkes işte açevi koşuyor ne güzel işte hmm. Koruncuk Vakfı'na koşuyor oldukça mükemmel. Ama biz neden biz özellikle beslenme için uğraşan bir okul şeyi vardır örnek vermek istiyorum. Herkes çok iyi öğrenci yetiştirmek ister ama öğretmen eğitimleri hep geri planda kalır. Hmm. Herkes çok iyi öğrenci yetiştirme, insan yetiştirmek, sağlıklı bir birey yetiştirmek ister ama aslında sağlıklı bir bireyin en başında organik bir ekmeğin en başında ya da besi değeri yüksek olan bir buğdayın en başında kendi tohumlarımıza sahip çıkmaktır. Hı hı. E bu çerçevede biz de dedik ki o zaman ya bütün adımlarımızı. <gülüyor> İyilik peşinde koşalım fakat iyilik peşinde koşarken de beslenmemize dikkat edelim dedik ve Buğday Derneği adına koşmaya karar verdik. Evet zaten bunu Hakan'la da bir söylemesini tekrar rica edeceğim. Hem sizin hem Hakan'ın ve tüm adım adım koşucularının aslında desteklenme süreci henüz devam ediyor. Hakan biraz bu son adımlarından bahsedebilir misin? Nasıl destek olunabiliyor ki bu projemizde destek konusunda da hala çağrımızı iletmiş olalım. Şimdi şöyle dört aralığı kadar destek kabul ediyoruz. Dört aralığı kadar kampanya devam ediyor maratonun kampanyası. Adım adımın kendi bir sitesi var ipk nokta adım adım nokta org. Buradan e, buğdayı kampanyasını seçerek Doğa Dostu Kent Başvurduğu Onlar Kampüsü'ye. Oradan da hangi koşucuya bağış yapmak istediklerini seçerek. Ee, oradan e, desteklerini verebilirler. Aynı zamanda tabii ki bizim buday.org'da e, direkt olarak e, kampanyaya destek verebilirler. E, orada da e, yönlendirmemiz var kampanya destek için. E, yani şey bu. Bu e, bir siteyi hatırlatmak gerekirse ipk.adımadım.org üzerinden 4 aralığa kadar Doğa Dostu Kent Bahçeleri ve Tohumlar Kampüsü kampanyamız için desteklerinizi devam ettirebilirsiniz. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Mustafa Bey sizin de güzel çalışmalarınızı dinledik. Kapatmadan önce söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Teşekkürler. Ben biraz da yaşanan örnekler üzerinden gitmeye çalışıyorum çalışacağım. Ee, i̇lk defa susam yeni öğrencilerim var benim. İlk defa sarımsak yediğini, e, biz çünkü doğa ve çocuk dersinde sarımsak getiriyoruz. Bir şekilde e, öğrencilerimin yemiş olduğu e, ürünlere dokunmasını istiyoruz nihayetinde. E, patlıcanın ağaçta yetişen nesiller e, olduğunu bilen e, hmm. kişiler yetiştirmek istemiyoruz. E, domatesi dalında arayan bir e, grup olmasını kesinlikle istemiyoruz. Yani bu çerçevede e, kemer patlıcanının Hani bizim İstanbul'da Bayrampaşa Enginar'ının nihayetinde Arnavut köyün çileğini, yedi yedi kulenin yağlı göbekli marulunu hani artık tekrar biz buralara kavuşturmak istiyoruz. Nihayetinde hani bu yapılan çalışmalarda da özellikle şimdi Hakan Bey e, bir şekilde e, adresi verdi. E, benim de ismi Mustafa Yalçınkaya. Desteklerseniz hani <gülüyor> beni desteklerseniz Buğday Derneği'ni desteklemiş olacaksınız. Evet. Biz de tüm çalışmalarınız için teşekkür ederim. Ayrıca koşuda verdiğiniz destekler için de şu ana kadar çok çok teşekkür ederim. Umarız ki bu attığınız hem gerçek tohumlar hem de bu düşünce tohumları giderek yayılır ve dediğiniz gibi nesillerin gıdayla ilgili farkındalığını daha da artarak gelişmesini sağlar. Hakan çok çok teşekkür ediyorum. Senin en son eklemek istediklerin var mı? Ben teşekkür ederim Bora ee, yani aşağı yukarı aslında konuştuk ama e, yani bu gıda meselesi gerçekten çok önemli yani hep vurguluyoruz aslında programlarımızda da ee, gıda sadece insan için önemli değil gıda aslında tüm her şey için önemli yani ben gıdamı üretirken doğaya toprağa e, ne kadar saygılı olursam onun ne kadar önemsersem ondan aldığımı ne kadar geri verirsem e, ancak öyle sürdürebiliriz bu e, hayatı diye düşünüyorum. E, sürdürülebilirliğin dışında da bu onarıcı tarım yani onarma meselesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum çok uzun bir konu tabi e, programlarımızda zaman zaman da yer veriyoruz bu Hı -hı. konu üzerine e, dolayısıyla artık hikaye sürdürülebilirlikten çok onarmaya geliyor e, yani birçok eşiği açmış, açmış durumda dünya e, dolayısıyla e, gelecek nesillere e, iyi şeyler bırakmak için her zaman bir tohumdan e, başlayıp o tohumun yeşermesini e, ve sonra tekrardan binlerce tohum olarak etrafa yayılmasına emek vermenizi diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hem adım adım koşucularına hem Mustafa Bey'in şahsında Bilge Kağan okullarına. Teşekkürler. Böyle. Peki çok teşekkür ederiz Hakan. Hem projede verdiğin tüm katkılar için hem de programa olan desteğin ve katkın için. Mustafa Bey sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yani ediyorum. Teşekkür ee, özellikle tabii ki bir hususta dikkat çekmek istiyorum. Ee, bizi destekleyen villerimize özellikle öğrencilerime ve aynı zamanda bu güzel insanları bir araya getiren e, Buğday Derneği'ne. E, çünkü çok güzel bir oluşum e, ve bunun sayesinde e, biz e, farkındalığı yüksek insanlarla farkındalığı arttırmak için uğraşan bir kesim haline dönüştük. E, tabii üzülüyorum. Çünkü bu bizim asıl beslenme kaynağımız. Fakat nihayetinde bunun içinde mücadele vermek bizleri üzüyor. Herkesin bu farkındalığa sahip olmasını da bekliyoruz açıkçası. Teşekkürler. Tekrar biz de teşekkür ederim. Çok kısa bir iki duyuruyla programımızı kapatalım. Bu hafta sonu Buğday'ın Kadıköy ofisinde şehirde bisiklet kullanımıyla ilgili bir atölyemiz olacak. Bugün gıdayı konuştuk ama ulaşım da tabii sürdürme hatta onarma konusunda önemli yeri olduğunu düşündüğümüz bir eylem. Şehirde ve kentlerde bununla ilgili de daha çok düşünüyor olmamız gerekiyor. Şehirde bisiklet kullanım atölyemiz 21 Kasım Cumartesi 10-12 saatleri arasında Buğday Derneği'nin Kadıköy ofisinde olacak. Ee, ve kısaca pazarlarımızı hatırlatalım. Ee, bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza sizleri bekliyor olacağız. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.